Müslümanların olduğu bölgede Müslümanların hayatında sıkıntıyla, sorunla karşılaşınca ister istemez ilim ehlinden fetva sorar insanlar. Veya dinlen öğrenmek isterler. Bir hocanın dizinin dibine giderler ondan istifade eder. Bu metot, bu anlayış günümüzde de olduğu gibi halihazırda o zaman da vardı. Ancak o zaman e, ilim ehli çok fazla olmadığı için insanların da ilme günümüzdeki insanların daha fazla ihtimam gösterdiği, daha fazla dinleniyor, öğrenme gayretine girdiklerinden dolayı bu iş büyük halkalar şeklinde oluyor. Yani İmam Ebu Hanifeler, İmam Şafiler, İmam Malikler, İmam Leisiler, İmam Sevriler, İmam Şunlar Bunlar, bunların hepsi, şunlar Bunlar derken küçükse değil, bunlar çok büyük alimler. Onlar kendilerine soru soran ve kendilerindeki ilimden istifade etmeye çalışan insanların hocaları Zamanla bu işte kurumsallaşıyor. Bazı yerlerde, bazı noktalarda o hocanın izinden giden talebelerinin de katkısıyla bu bir, bir ekor anlayış haline dönüşüyor. Kurumsallaşıyor, Adı mezhep oluyor. İmam Ebu Hanife'nin, Rahim ve Allah'ın ve talebelerinin kabul ettiği hususlar kurallaşıyor. Yani Kur'an ve sünnetteki iş nedir soruşturulmaksızın Ebu Hanife, Rahimahullah ve onun arkasına giden talebeleri olan alimlerin bu üstteki fetvaları nedir? Görüşleri nedir? Bu üstteki ilimler nedir? O soruşturuluyor. O kurallaşıyor, kabulleniliyor ve bunu kabul eden insanlar onu mezhep edinmiş oluyorlar. Yani takip edilen bir yol edinmiş oluyorlar. Başlangıç doğru, isabetli, sünnet uygun, sonuç yanlış. Başlangıç dediğimizde bir ilim ehlini insanların önüne geçip onlara dinlerini anlatıyor olması. İnsanların ihtiyaç duydukça bir ilim ehlinde kendi sorunlarına çözüm olacak sorular sormalar cevaplar almalar. Bu olması gereken Aleyhisselatü Vesselam'ın ve sahabenin hayatında onlardan sonra gelen selefin hayatında olan şey. Doğru. Yanlış olan ney? Bir ilim ehlinin ismi ne olursa olsun bakın ismi ne olursa olsun ister ismi Ebu Hanife olsun ister İmam Şafii olsun ister İmam Malik olsun ister Ahmet bin Hanber olsun ister Bukhari olsun ister Müslüm olsun kim olursa olsun. Herhangi bir ilim ehlini sanki bir peygamberin sözüymüş gibi söylediği her söz İslam'ın temel taşı kesin olmazsa olmazdaki tek doğrusuymuş gibi kabul edip onu takip etmek başka şeyleri kabul etmemek. İşte bu Birisini kabul edip diğerlerini kabul etmeyince bunun ismi mezhep oluyor. Ona giren insanlarda mezhep mensubu dönüyor. Mezhep gidilen yol demek. Vehebe, yelkevudan gidilen yol demek. Tarikat gibi. Gidilen yol demek. Başlangıcı isabetli, sonu yanlış. Bir insanın bir mezhebi beğenmesi, mezhebin görüşlerini alması... Efendim ondan istifade etmesi yanlış değil. Yanlış olan şey mezheptekiyle yetinip bunun dışında Kur'an'da ve sünnette bunun aykırısı ve Kur'an'a sünnette geldiği için daha doğrusu var mı sorgulanmaması yanlış. Mezhebi tek doğru kabul edilmesi. Şimdi şu söz bile sadece bunun ne kadar yanlış olduğunu ispat eder. Dört tane mezhep var. Fıkhi mezhepten bahsediyoruz. Hanefi Maliki, Şafi, Hanbeli. Dört tane hak meslek var. Yani dört tane ayrı ama hak yol var demektir. Var mı böyle bir şey? Hani biz Sırat-ı Mustakim diyoruz. Neydi Sırat-ı Mustakim? Dost doğru ve tek yol. Sırat-ı Mustakim tekse dört tane hak yol olabilir mi? Hak meslek olabilir mi? Bu şu demektir. Sen Hanefi mezhebini kabul ettin mi veya Hanbeli mezhebini kabul ettin mi? Doğru soruyor üzeresin. Eğer Hanbeli mezhebinin kuralları, kaideleri, efendim temelleri, öngördüğü fukih hususlar doğruysa o zaman niye Maliki mezhebi var? Yok, onda bazı şeyler doğru, bazı yerde Maliki veya Şafii mezhebinde doğruysa o zaman mezhep tavsibi nereden geliyor? Niye? Geliyor? Niye var? İslam kardeşler, İslam bizden bir mezhep taassubu göstermemizi istemez. Bir mezhebe girelim, onu kabul edelim, ondan başkasını aramayalım. Hayır. Bizim mezhebimiz, bizim İslam'ın bizden istediği mezhep Allah'ın ve Resulünün çizdiği yol o mezheptir. Gidilen yol odur çünkü. Gidilmesi gereken yol odur. Biliyorsunuz Resulullah Aleyhisselam bir çizgi çiziyor yere Dos doğru bir çizgi çiziyor. Sonra sana sonra başka çizgiler çiziyor. Bu Allah'ın sıratı müstakimidir diyor. Bu yol üzere Allah'ın ipine sarılmıştır, cennete girecektir diyor. Farklar ister diyor. Birleştirerek söylüyorum. Bu yolun dışında şeytanın başında bulunduğu başka yollar var diyor. Onlar sapmayın diyor. Değil mi? Yol bir tanedir. Şimdi dört tane hak mezhep var diyerek sıratı müstakimi burada toplayamaz. Evet bu dört mezhebin Temelleri, asıl kaideleri evet birdir. Ama bunları ayıran bazı hususları var ki bunlar ayrımsa. Yani mesela birisi kanat desteği bozar dediği için diğer meslekten ayrılmış. Birisi sefer şu kadar mesafeden başlar, şu kadar mesafede biter dediği için diğer meslekten ayrılmış. Birisi şuna şu verdiği öbürde de vermediği için birbirine ayrıldığı için ayrı meslekler Ki zaten normal olması gereken de bu. Çünkü hiçbir kimsenin ilmi eşit, aynı seviyede ve üst noktada olamaz. Yani İmam Ebu Hanife'nin fıkhıyla anlayışıyla İmam Şafi'nin fıkhının aynı olmasına ve ikisinin de tek ve en doğru, en yüksekte olmasına imkan yok. Birisi muhakkak aşağıda birisi yukarıda olacak. O veya bu. Ve hiçbir insanın da, hiçbir insanın da ama hiçbir insanın da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanındaki en yakınındaki ilim ehli olan sahabenin dışında, hiç kimsenin de Peygamber e sallallahu aleyhi ve sellem'in ilimine dört dörtlük, yüzde yüz noktada isabet etmesine, ulaşabilmesi imkan yok. Hiçbir alim bugün Peygamber e sallallahu ve öğrettiği şeyleri dört dörtlük, yüzde yüz eksiksiz anlayıp kavrayıp anlatamaz mümkün değil böyle bir şey. Mutlaka eksiği olacak, mutlaka hata olacak. Tasavvufat tarikata tekrar döneceğim. Unutmuş değilim. Bundan dolayı bizim yapmamız gereken şey Kur'an'a ve sünnete dayanarak fetva veren, ilim aktaran, efendim e, insanlara faydalı olmaya çalışanlara kulak kabahatırız. Onu o kimse söylediği için değil, Kur'an ve sünnete uygun olduğu için alır kabul ederiz. Kur'an ve sünnete aykırı bir işte şey söylüyorsa taan etmeden, eleştirmeden, kınamadan o görüşünü terk ederiz. Anlayız. Ve buna bütün ilim ehli dahil. A'dan Z'ye bütün ilim ehli dahil. Bazı ilim ehli vardır ki söylediğinin yüzde doksanını alırsın, doksan beşini alırsın, yüzde doksan sekizini alırsın. Bazıları vardır ki yüzde onunu alırsın, yüzde beşini alırsın, yüzde birini alırsın ama yüzde birini alırsın. O kadar isabet ediyordur. Tarikatların, tasavvufun içerisinde tarikatların kurumsallaşması da mezheplerin kurumsallaşması gibi olmuş Zamanla zamanla insanlar A tarikatı, B tarikatı, C tarikatı diye farklı isimler verdikleri ve bir önder kişinin arkasından veya onun açtığı yoldan tarikatlar edinmişlerdir. Yollar edinmişlerdir. Ve buna girmezsen bu tarikatın müntesibi olmazsan hatalısın, sapıksın, dinden uzaksın, efendim cehenneme gidiyorsun veya yanlış yollasın diye isimlendirmişlerdir. Tıpkı bir mezhebin müntesibi olmak gibi. Ve maalesef bunun gibi bir tarikata mensup olmak tek kurtuluş yolu, başka kurtuluş yolu yok anlayışının dışında o tarikatın içerisindeki kurumsallaşan anlayışın içinde Kur'an ve Sünnet'e aykırı söylemler, eylemler, gereklilikler vaz edildi. Yeni bir peygamber gelmiş de yeni bir din anlatmış gibi sanki. Bu ikinci sorundu. Bir başka sorun. Bu tarikatın müntesiplerine mutlak kayıtsız bir itaat emredildi, teslimiyet emredildi ve dedi ki, sen şeyhinin huzurunda rassalın önündeki cenaze gibi olacaksın. Rassal ki ölüyi yıkayacağız. Onun önündeki cenaze ne yapar, o ne yaparsa onu yapmak zorunda. Kaldırıp atarsa düşecek, kendisini çekerse gelecek, efendim, öbür tarafa döndürürse dönecek. Yani bunun gibi olacak tarikat mensubu diyor. Tarikata giren kimse şeyhının huzurunda bir meyite, ölü gibi olacak. Yani o ne derse onu yapacak. Yat derse yatacak, kalk derse kalacak. Şuna şöyle inan derse öyle inanacak. Bunu yapma derse onu yapmayacak. Bu da üçüncü soru. Şimdi bunları, bütün bunları biz gerek mezhep anlayışını, gerek tarikat anlayışını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğretilerine göre kıyaslayarak almamız gerekir. Çünkü bizim hedefimiz ne? Bizim hedefimiz benim masabımın yolundan gidenlerdir kurtuluş erecek fırka hadisinden dolayı kurtuluş eren fırkadan olmak istiyoruz. Doğru mu? Hedefimiz bu. Şimdi işin ilginç tarafı herkes, her mezhep mensubu, her tarikat mensubu aynı iddia. Siz zannediyor musunuz ki Mu'tezile'nin Hocası Mustafa İslamoğlu ben cehenneme gidiyorum diyor. Veya kendisini Mehdi ilan eden sakallı bir adam var. Televizyonla da konuşuyor. Evrenes oğlu, Ben cehenneme gidiyorum peşinden geliniyor. Yok herkes peygamberin izinde olduğunu, peygamberin yolunda olduğunu, kendisinin peygambere en iyi uyan olduğunu iddia etti için bu söylendiler, bu yolu tutmuşlar. Yani herkesin aslında, her Müslüman cemaatin aslında hedefi Peygamberimizin bu bildirdiği e, kurtulan fırkan içerisine girmek. Hepsinin inancı bu. İsim vererek söyleyelim. Süleymancılar da bu hedefte. Nurcular da bu hedefte. Diğer kollarıyla beraber. Menzilciler de bu hedefte. Yahyalıcılar da bu hedefte. Cübbeli size, cübbesize ne kadar sarıklısı, sarık hepsi bu hedefte. Yani bu insanlar biz cehenneme hedefler gibi cehenneme gidiyoruz demiyorlar. Bizim hedefimiz cennettir diyorlar. Biz peygamberi en iyi anlayan insanlarız diyorlar. Biz peygamberi en iyi efendim takip eden insanlarız diyorlar. Ona davet ediyorlar. Yani hedef aynı aslında. Hedef aynı. Hedef ne? Fırkayı Naciye. Kurtulan fırkadan olabilmek. Kurtulan fırkadan olabilmenin yolunu peygamberimiz aleyhissalatü demiş ki benim ve üzerinde olduğu yolu takip edenlerdir. Bu şu demektir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve yani onun ashabı, dinin nereden, nasıl adlılar ve nasıl yaşadılar? Biz buna diyoruz ki selefi anlayış. Selefi salihinin yolu. Selef ne demek selef? Önde gidenler, öncüler demek. Onlar bizim öncülerimiz. Biz bakıyoruz şimdi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir ayeti nasıl anladı? Nasıl izah etti? Hani diyor ya, tebliğ, tebliğin temsildi peygamberin görevi. Doğru mu? Peygamberimizin görevi Allah'ın indirdiği vahyi tebliğ etmek, bu tebliği beyan etmek, açıklamak, tebliğin etmek, sonra da bu tebliğ ve tebiğine beyan etmeden sonra bunu yaşanır halde yaşamak ve örnek olmak insanlara. Bakıyoruz şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir ayeti, bir hükmü nasıl anlamış, insanlara nasıl anlatmış. Bunu nereden öğrenebiliriz biz? Sahih hadislerden öğrenebiliriz. Niye sahih hadis diyoruz? Hadisten öğrenebiliriz demiyoruz bakalım. Hadisten öğrenebiliriz demiyoruz. Sahih hadisten öğrenebiliriz. Ne demek sahih hadis? Bazı şartları olan, taşınması gereken bazı vasıfları olan hadis demektir sahih hadis. Ona girmeyeceğim, biraz konu uzar. Niye sahih o zaman? Çünkü İslam'ın belli bir döneminden sonra insanlar İslam'dan dini yaşamaktan el çektikleri, gevşeklik gösterdikleri için bazıları din düşmanlarından da var Müslümanları dine teşvik etmek adına da hadis uydurmuş Peygamberimizin adına. Uydurma hadisler var. Veya delil olamayacak kadar zayıf hadisler var. Yani şartları taşımayan kuvvet kazanmamış ama hadis ortada dolaşan hadisler var. Şimdi iki gerekçeyle. Bir uydurma hadisler varsa uyulmaz tabi olunmaz. Hakkı söylese de tabi olunmaz. İslam ruhun uygun olsa da tabi olunmaz çünkü hadis dediğimiz şey vahiyle konuşan peygamberin sözüdür veya amelidir veya onayıdır. Dolayısıyla uydurmaysa bu yani bir aslı dayanağı yoksa bu hakkı uygun olsa da kabul edilmez. O yoktur biz hayatım. Bundan dolayı uydurma hayatımıza hayatımızdan çıkartacağız. Bir. İkincisi zayıf hadisler, kuvvetli olmayan, kuvvet kazanmamış ihtimal çeren, Doğru olma ihtimali olan hadislerde zayıf hadis. Dinde asıl olan kesinliktir. İhtimal ile din yaşanmaz. Yani bu şöyle olabilir o zaman ben bunu yapayım denmez dinde. Bilirsen kesinse o yaşanır. Bilmeden emin olmadan yaşanmaz. Bundan dolayı bizim hayatımızda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem anlayabilmenin Dolayısıyla ona tabi olabilmenin yegane bir yolu var. uymak. Zayıf uydurma iltifat etmemek. Bakmama. Peki biz sırat-ı mustakim diyorduk. Fırkayı Naciye'ye kurtulan fırka diyorduk. Bunun yolu peygamberimiz uymak diyorduk. Nasıl öğreneceğiz biz peygamberi? Görmedik ki 1400 sene önce Allah Azze ve Celle peygamberini yanına almış. O bize göstermemiş. Dolayısıyla onu görelim. Hatta sorularımız, sorunlarımız varsa, kişiden çıkamadığımız şeyler varsa soralım, öğrenelim deme hakkımız yok. Ne yapacağız o zaman? Sahih hadislerine bakacağız. Çünkü Allah'a itaat demek, Allah'ın Kur'an'daki emirlerine itaat etmektir. Peygamber'e itaat demek, peygamberin hadislerinde bize nakledilen, sahih hadislerinde nakledilen bildirilen şeylere itaat etmek demektir. Öyleyse biz bir mevzunun dine ne kadar uygun olduğunu veya olmadığını anlamak için ne yapacağız? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına, sünnetine ve sahabesiyle olan ilişkisine bakacağız. Bunları öğrenmenin yolu ne? Sahih hadis. Sahih toplandığı kitaplar var. Sünenlerde, zayıf hadislerde de olsa, hadislerde de olsa sahilleri çıkartılmış, sahih oldukları beyan edilmiş hadisler var. Onlara bakacağız. Şimdi bu minvalde dönüyoruz. Soruya tekrar dönüyorum. Tarikat yani gidilen bir yol adında bir yol cemaatleşme, bir fırkalaşma meşru mudur? Olabilir. Her ne kadar peygamberimizin hayatına yoksa da meşrudur. Çünkü hedef Allah'ın dinini öğrenmek ve birlikte yaşamaksa sorun yok. Peki buradaki anlayış, peygamberin anlayışına yaşayışına, sahabenin anlayışına yaşayışına ne kadar uygun? Buna bakmamız gerekmez mi şimdi? Ona bakacağız. Sahabe-i kiram Resulullah'a dostluğunu en çok seven insanlardı. Anam baba sana feda olsun ya Resulullah derlerdi. Yani anasını babasını feda edecek kadar değerli görülerdi Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam. Ama hiçbir zaman hiçbir zaman ölünün kasabın elinde olduğu gibi olmadılar huzurunda. Yani peygamber Efendimizle onlarla ki zaten oynamaz da ahlakı öyle bir e, ahlak değil onun. Gassal'ın ölüyle oynadığı gibi, bunları dilediği gibi hakaret eder, eleştirir, kınar. Efendim otur deyince oturacak, kalk deyince kalkacak. Olmazsa kafasına dayak koyacak. Olmadı Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Vesselam'ın ilişkisi. Oldu mu, var mı böyle bir şey? Hiç okudunuz mu şimdiye kadar? Senelerdir ders görüyoruz, tefsiz dersleri, hadis dersleri. Böyle bir ilişkiye rastladık mı? Yok. O zaman bu ilişki sakat bir ilişki. Tarikattaki şeyh, ve talebe ilişkisi veya şeyh ve müntesi bir ilişkisi sakat bir ilişki. Yani İslam'ın bizden istemediği bir ilişki. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bizim her husus dönderimiz olduğu gibi bu husus dönderimiz yani hocayla talebe arasındaki ilişkiyi de o ashabıyla nasıl kurmuşsa en güzel örnek o değil mi? Ona bakacağız. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en çok sevmelerine, en çok değer vermelerine rağmen o hoşlanmıyor diye mesela ne yapmıyorlardı? Dışarıdan geldiği zaman kalkıp ona yer vermiyorlardı. Şimdi bu anlayış herhangi bir tarikatta mümkün mü? Var mı böyle bir şey? Yani Şeyh Efendi içeriye girecek ve birisi kalkmana ona yer vermeyecek. Mümkün mü böyle bir şey? Bırak onu herkes ayağa kalkar. Bir de el ayağa başlarlar. Peygamberimizin hayatında elini öptüğü bir durum yok sahabelerin. Kimse elini öptürmüyor. Mutlak bir ithal istemiyor sahabesi. Bedir gününde 300 küsur kişilik Müslümanlar Kendilerinin üç katı müşriklere karşı e, savaş için yer seçtiklerine aleyhissalâllâhı şurayı seçelim yerleşelim diyor. Sağ amirâsi diyor ki ya usta, bu vahiy mi senin kendi görüşün? Yani allah Teala buraya yerleştiğin ne misle? Tamam, Mutlak itaat Allah çünkü. Ama bu senin kendi görüşün mü vahiy mi anlayalım diyor. Yok kendi görüşün mü burası uygun değil. Burası uygun değil biz şu gerekçeyle şurayı almamız lazım. Burası daha doğru diyor. O gerekçeyi söyleyince aleyhisselatü vesselamın mantıklı buluyor. O da Peygamberimize mutlak bir itaat yok. Allah'ın hükümlerine uygun olsa itaat var. Yoksa yok. Ha peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın hükmüne aykırı bir amelde bulunmuş mu? Yok. Bulunmuş. Ona rağmen ne yapıyorlar? Bazen reddediyorlar, aşağıya kabul etmiyorlar. Hudeybiye'nin bu sualası mesela. Biliyorsunuz bunu. bir anlaşması yapıldığı zaman Mekki müşrikleriyle Anlaşma şartları hakikaten zahiren Müslümanların aleyhine, zararına yani. Peygamber aleyhissalatü vesselam anlaşma yaptıktan sonra diyor ki bu sene Mekke'ye girip umre yapmak yok. İnsanlar Medine'den çıkmışlar, 400 kilometre gelmişler, yürüyerek gelmişler çoğunluğu. Orada bekliyorlar ki e, anlaşma yapılsın, Mekke'ye girelim, Kabe'ye girelim. Efendim, umremizi yapalım. İhramımızdan çıkalım. Saçımızı tıraş edelim. La. Yok diyor Peygamber. Anlaşma yaptık. Bu sene olmayacak. Ne yapacaksınız? Saçınızı tıraş edeceksiniz. Kurbanınızı keseceksiniz. İhramınızı çıkacaksınız. Nerede? Mekke'nin dışında. Harem beldenin dışında. Buraya girmeden yapacaksınız. Şeriat nerede? Harem bölgenin içerisinde olacak bunlar değil Yok o, yapmayacaksınız. Böyle yapacaksınız. Bu sene böyle. 1400 veya 1500 kişi var. Hiçbir şey yerinden kıpılamıyor. Ne yapıyorlar? Umursamıyorlar. <gülüyor> İşleri atmıyor. Konuşan kim? Ve ma yinti anil heva inhu ve illa vahve yuva. Onun konuşması vahiyden ibarettir. O hevasından hevesinden konuşmaz. Mührü olan peygamber söylüyor bunu. Kimse kalmıyor. Çok üzülüyor. Hz. <gülüyor> çok üzülüyor. Giriyor çadırına. Hümmü Seleme radıyallahu anh'a, o sefer de onu olan hanımı, Kuralem o, şakmış, şakmış. O da diyor ki, Ya Resulallah kimseye bakma. Sanki insanların önüne çık, saçını tıraş at, kurbanını kes, ihramını at, çık diyor. Hanımının bu görüşünü beğeniyor, seviyor, çıkıyor, hiç kimseye bir şey söylemiyor. Saçını tıraş ediyor, kurbanını kesiyor, ihramdan çıkıyor. İnsanlara bakıyor ki bu iş Peygamberin işi, bu iş öyle laf olsun diye söylemiş bir şey değil. Hepsi yavaş yavaş sessizce, Hiçbir şey söylemeden ama işlerde atmadan tabii ki. Aynı şey yapıyorlar. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a mutlak bir itaat yok sahabenin hayatında. Mutlak dediğiniz böyle ne derse yapacak. Şunu öldür deyince öldürecek. Kes deyince kesecek. Şunu boşa deyince boşayacak. Veya evlattan evlatlıktan reddetti. Yok böyle bir. Bunlar öyle değil. Bu tarikatlarda bu yok. Tarikatlarda diyorlar ki ben seni görürüm ha. Sana verdiğim dersi çek. Ne ders? Sünnette olmayan 500 sefer la ilahe illallah diyeceksin. 4000 sefer kelime-i getireceksin. 10000 sefer Allah Allah diyeceksin. E bunu yapmazsan ben seni görürüm ha. Senden haberdar. Evet. Ceza keserim. Veya tarikatla ilişkin keserim. Bunun gibi İslam'a aykırı birçok anlayış ve saplantı var tarikatta. Tarikat anlayışı İslam'ın dışına çıkmıştır dolayısıyla. İslam'ın öngördüğü efendim emir yani yönetici ve yönetilen ilişkisine, hoca-talebe ilişkisine aykırı ilişkiler var. Korkunç derecede. O tarikatın içerisinde yapılan ibadetler çeşidinden, emredilen ibadetler çeşidinden, belli başlı bilinenler, şeyler dışında İslam'a sonra sokulmuş dolayısıyla sünnet olmayan birçok uygulamalar. Bundan dolayı biz Müslümanlar birbirimizi değerlendirirken, birbirimizi şeylere teşvik ederken tarikatla, tasavvufla veya mezhep taassutlarıyla değil de peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının arasındaki ilişkiye, onlar arasında bu kul olan şeylere dayanarak bunları örnek göstererek ihkaz etmemiz, teşvik etmemiz, engellememiz veya efendim yardımcı olmamız gerekir. Başka türlü bir kıyaslama, başka türlü bir değerlendirme uygun olmaz. Sorunun içeriği bu anladığım kadarıyla. Öğrenci-hoca ilişkisi ne kadar doğru? İslam'a nasıl uyarlanır? İslam'a böyle uyarlanır. Biz herhangi bir ders ortamını mesela. bir ders ortamı elhamdülillah. Allah-u Teala'nın bahşetti, ikram etti, bir ders ortamı. Bu ders ortamı doğru mudur, yanlış mıdır? Değerlendirirken buradaki ortamdan ziyade e, yani dört duvar, bir daire, doğal gazlı bir ortam, halı serilmiş, minderle serilmiş gibi caiz olan şeylerle kıyaslamayacağız. Çünkü peygamber döneminde böyle bir ortam yoktu. Taştan yapılmış duvarlar yoktu doğru doğalgaz Doğal veya ısınma aracı yoktu. Yerlerde hala minderler yoktu doğru dürüst. Bununla kıyaslarsak hata ederiz. Neye bakacağız biz? Özüne bakacağız. Burada ne anlatılıyor? Burada anlatılan şey Allah'ın kitabından, peygamberinin sünnetinden olan şeyler midir? Bir. İkincisi de buradaki ilişki yani insanların hoca talebe ilişkisi veya arkadaş ilişkisi peygamberle asa asabının veya asabın kendisink ilişkiye benzer mi aykırı mına bakacağız. Biz. Dolayısıyla ya şu kolunu dayamış, öbürü saygı duruşu göstermemiş, öbürü ayağını uzakmış falan diye böyle uç noktalarda değerlendirmek uygun olmaz. Nefislere kalırsa nefisler bunu ister. Doğru olan ne? Naslara bakarız. Naslarda Hoca talebe ilişkisi, arkadaş ilişkisi nasılsa öyle olmalı. Yoksa nefislere kalırsa nefisler mutlak itaat ister. Nefisler tarikat terbiyesi görmüş insanlar ister. Çünkü o nefsler hoş gelir. Ders ortamımızı değerlendirirken, yememizi içmemizi değerlendirirken, arkadaş ilişkilerimizi değerlendirirken veya buna aniden, sosyal ilişkilerimizi değerlendirirken bizim önderimiz olan Peygamber'e Aleyhissalatu ve ashab-ı kiram ve onlardan sonra giren. Değerli şahsiyetlerin durumuyla kıyaslayarak değerlendirmemiz gerekir. Başka türlü değil. Biz de herhangi bir şekilde Kur'an'a ve sünnete ve asıl kabul ettiği değerlere taasup dışında bir taasup olmaz. Tarikat taasup olmaz, mezhep taasup olmaz. Hoca bir şey söylediyse mutlak ve tek doğrudur taasup olmaz. Bizdeki taasup Allah'ın ve Peygamber'in olan taasup. Ona sayı ona bağlı kalırız bağlı var. Amin